Az sonra canlı güney balinasının kimi zaman uzaklara değin yayılan özel kokusu nöbet tutanların tümünün burnuna da geldi. Ahap önce pusulaya sonra da rüzgar bandırasına bakıp kokunun geldiği yönü aşağı yukarı kestirince hemen geminin yolunun biraz değişmesi yelkenlerin camadana vurulması emrini verdi. Gemiciler hiç de şaşmadılar buna. Ahab'ın verdiği buyruğun nedenli yerinde olduğu, ertesi sabah gün doğarken belli oldu. Önümüzde uzanan suların kenarları kırış kırış, ortası dümdüz, yağ gibi cilalıydı. Hızla akan derin bir ırmağın ağzındaki anaforlara benziyordu bu sular. Direk başı gözcüleri yerlerine, herkes güverteye. Dagu geminin baş tarafında ucu tokmaklı üç demir kavelayı sanki gök gürlüyormuş gibi kalaslara vurarak uyan gemicileri kıyamet günü toplantısına çağırırcasına uyandırdı. Herkes hava kadar hafif giysileri elinde güverteye fırladı dakikasında. Ahap başını çevirip göklere baktı. Ne görüyorsunuz diye sordu. Yok hiçbir şey gördüğümüz yok kaptan diye karşılık verdi yukarıdan gözcüler. Baba Fingo yelkenini açın. ''Yukarıda ve aşağıda her iki yandan cunda yelkenlerini de açın.'' Yelkenler foraya edilince Ahab kendisini en yüksek direğin başına çekecek olan ipi çözdü. Birkaç dakika sonra yukarı çektirmeye başladı kendini. Daha yolun üçte birinde Ahab-ı Grandi çanaklığıyla Baba Fingo yelkeni arasındaki boşluktan bakıp martıların sesini andıran bir çırlık attı. ''Püskürtüyor, püskürtüyor, karlı bir tepe gibi hörgücü, Mobedik ta kendisi.'' Üç direk başı gözcüsünün aynı anda bağırarak bir kez daha verdikleri bu haberle coşan gemiciler bunca zamandır aradıkları ünlü balinayı görmek isteğiyle yelken iplerine sarılıp yukarılara çıktılar. Ahab o sırada tüm gözcülerin bir ayak yukarısındaki yerine yükselmişti. Baba Fingo çubuğunda duran Taştego, Ahab'ın topuğu hizasında bir yerdeydi. O yükseklikten balina geminin aşağı yukarı bir mil önünde görülebiliyordu artık. Denizin her kabarışında ışıldayan kocaman hörgücü pırıl pırıl çıkıyordu ortaya. Sessiz püskürtüsü havada yükseliyordu düzenle olmayacak şeylere kolayca inanan gemicilere sorarsanız bu püskürtü aylar önce Atlantik ve Hint okyanuslarında ay ışığında gördükleri püskürtünün ta kendisiydi benden önce gören olmadı onu değil mi diye seslendi ahap direkt başındakilere go, ben de aşağı yukarı sizinle aynı anda onu gördüm ahap kaptan bağırdım ben de dedi aynı anda değil aynı anda değil hayır İspanyol altınını ben hak ettim alın yazısı bana bağışladı o altını yalnız bana Beyaz balinayı benden önce göremezdi hiçbiriniz. Püskürtüyor, püskürtüyor, al bir daha, bir daha, bir daha. Ahap sesini balinanın püskürtüsüne göre yükseltip alçaltarak bağırıyordu uzun uzun. Dalacak şimdi, cunda yelkenlerini kaldırın, baba fingo yelkenlerini indirin, üç sandal hazır olsun, Starbuck sen gemide kalıyorsun, unutma gemi sana emanet. Hey dümenci, orsa et, orsa et biraz. Dedim be adam, hah şöyle usul usul. Kaldırdı kuyruğu dalıyor, yo. Yo, su karartısıymış. Sandallar hazır mı? Hazır olun çabuk. Starbuck, indir beni, indir, indir. Çabuk, daha çabuk. Rüzgar altına gidiyor kaptan, diye bağırdı stop. Uzaklaşıyor bizden, daha gemiyi görmüş olamaz. Sus be adam. Prasyaların yanı başında durun. Kır dümeni rüzgar altına, kır kır kır, biraz daha. Tamam, sandallara, sandallara. Bütün sandallar çabucak denize indi. Geminin bordasında yalnız Starbuck'ınki kaldı. Sandallar tüm yelkenlerini açtılar, bir yandan da kürek çekerek, ahap başta hızla açıldılar rüzgar altına doğru. Fedallah'ın çukur gözlerinde soluk bir ölüm ışığı parlıyor, korkunç bir gülümseme ağzını kemiriyordu sanki. Sandallar sessiz deniz kabukları gibi uçuyorlardı suların üstünde. Yine de kolay kolay yaklaşamıyorlardı düşmanlarına. Onlar mobi dike yaklaştıkça deniz daha da dümdüz oluyor, sanki bir halı seriliyordu dalgaların üstüne. Sular öyle durgundu ki, öğle güneşinde bir çayırı andırıyordu okyanus. Sonunda soluk soluğa ilerleyen Ahab, kovalandığının farkında değilmiş gibi davranan balinaya iyice yaklaştı. Moby Dick'in beyazlığıyla gözleri kamaştıran hörgücü olanca heybetiyle çıkıverdi ortaya. Fırıl fırıl dönen pamuklara benzer yeşilimsi köpükler arasında kayan bir ada gibiydi Balina'nın hörgücü. Ahap düşmanının sulardan hafifçe yükselen kafasındaki kırışıklıkların hepsini görebiliyordu. Bir Türk halısı yumuşaklığıyla tatlı tatlı kabaran denizin üstünde Balina'nın bembeyaz koca alnı ta uzaklara dek yansıyordu. Mavi suları yara yara yoluna gidiyordu mobilik. İki yanından renk renk ışıl ışıl oynak kabarcıklar yükseliyordu havaya. Ama uçup uçup sulara konan sayısız deniz kuşları hemen yutuyordu sanki bu kabarcıkları. Beyaz balinanın sırtında yeni boyanmış bir kadırganın direğine dikilen bayrağa benzer kırık ama upuzun bir kargı vardı. Üstünde uçuşup duran sürü sürü kuşlardan biri uzun kuyruk kanatlarını birer küçük flama gibi sallayarak bu kargının üstüne sessizce konuyordu ara sıra. Tatlı bir sevinç, güçlü bir huzur sarar gibiydi hızla ilerleyen beyaz balinayı. Ak bir boğa biçimini alıp kaçırdığı genç kıza, boynuzlarına tutunan Europa'ya, o güzel gözleriyle yan yan bakan Zeus bile Girit kıyısındaki düğün yatağına büyülü bir hızla giderken daha haşmetli, daha görkemli olamazdı o tanrılar gibi yüzen beyaz balinadan. İki yanına tatlı tatlı ışıl ışıl saldığı sular önce gövdesini düzenle kucaklıyor, sonra savrulup rahat ve geniş iki kol gibi ayrılıyordu. Balina kucak kucak büyü saçıyordu sanki bu sularla. Kimi avcılar onun bu anlatılmaz huzurlu akışıyla büyülenir, sarhoş olur, üstüne saldırı verirlerdi. Ve işte o zaman bu rahat güzelliğin altında ne kasırgalar saklı olduğunu görürlerdi. O ne sessizliktir ey balina, o ne büyük durgunluktur seninkisi, ne görkemli bir rahatlıkla kayıp gidersin seni ilk görenin gözleri önünden, oysa nice insanları böyle aldatıp yok etmişsindir sen. İşte Mobidik, Tropika sularının Huzuru içinde, şapırtıları Bile insana derin bir sessizlik gibi Gelen bu suların, engin coşkunluğu içinde yoluna gidiyordu böylece Gövdesinin insanı afallatan Büyüklüğü, çarpılmış çenesinin Korkunçluğu sularda saklıydı Henüz, ama biraz sonra Bu gövdenin ön kısmı denizden Yükseldi ağır ağır, bir an için Bu mermer gövde, kayaların Virjinya'da kurduğu o garip doğal Köprü gibi, yüksek bir kemer Biçimini aldı, kuyruğunun iri iri bandıralarını herkesi korkutmak istercesine havada sallayarak koca tanrının kendini göstermesiyle dalıp gözden yok olması bir oldu. Denizde bıraktığı kaynaşan suların üstünde beyaz deniz kuşları özlemle uçuyor, duraklıyor, dalıp kanatlarını değdiriyorlardı okyanusa. Sandallar uzun kürekleri havada, kısa kürekleri denizde yelkenlerinin iskotalarını başıboş bırakıp mobilikin yeniden yüzeye çıkmasını bekliyorlardı sessizce. Sandalının kıçında ayakta duran Ahab bir saat sürer dedi. Balina'nın battığı yerden ötelere doğru rüzgar altında uzanan belli belirsiz maviliklerle insanı çeken uçsuz bucaksız enginlere baktı. Ama bu bir an sürdü. Sonra Ahab'ın gözleri kafasının içinde bir çember çizercesine çepe çevre ufukta dolaştı. Rüzgar serinleşiyor. Deniz kabarmaya başlıyordu. Kuşlar, kuşlar diye bağırdı Taştego. Beyaz kuşların hepsi havalanan balıkçıllar gibi sıra sıra olup Ahab'ın sandalı üstüne doğru uçuyorlardı şimdi. Sandala birkaç metre yaklaşınca hep birden umut dolu, sevinç çığlıkları atıp dönüp durmaya başladılar suların üstünde. Onların gözü insanınkinden çok daha keskindir. Ahab hiçbir şey göremiyordu denizde. Ama diplere gittikçe daha derinlere bakarken birden ta aşağılardan beyaz diri bir lekenin akıllara durgunluk veren bir hızla yukarıya doğru çıktığını gördü. Önce fare kadar küçük olan bu leke büyüdü, gittikçe büyüdü ve tersine döndü sonunda. İşte o zaman dibi görülmez enginin üstünde iki sıra çengel çengel bembeyaz diş seçilir oldu. Mobidik'in açık ağzı, çarpık çenesiydi bu. Hayal meyal görülen kocaman gövdesi, mavi sulara karışıyordu hala. Canavarın ışıldayan ağzı, sandalın altında mermer bir mezarın ağzı gibi açıldı. Ahab, dümen küreğine asılıp, sandalı bu korkunç hayaletin üstünden ayırdı. Sonra fedallahla yer değiştirerek öne geçti. Pert'in dövdüğü zıpkını yakaladı, gemicilere küreklerini alıp kıçta durmalarını emretti. Ahap sandalı tam zamanında döndürmüş, pruvasını balinanın henüz sudan çıkmayan kafasının önüne getirmişti. Ama Moby Dick bu kurnazlığı çakmış gibi hemen yer değiştirdi. Aklının olanca sinsiliğini kullanıp buruş buruş kafasını yine deminki gibi yanlamasına soktu sandalın altına. Sandalın her yanı, her tahtası, her kaburgası titriyiverdi ansızın. Mobidik, ısırmaya hazırlanan köpek balıkları gibi, sırt ve biraz yana yatmış, teknenin pruvasını yavaş yavaş ağzının içine alıyordu. Upuzun, çarpık alt çenesi, havada yüksek bir kavis çizdi. Dişlerinden biri, küreklerden birinin ıskarmozuna takıldı. Ağzının içinin mavimsi inci beyazlığı, ahabın başından altı parmak uzaktaydı. Bu başın boyunu bir hayli aşmıştı. Beyaz balina böylece yakaladığı ince çam tekneyi usulcacık sarstı. Hem hain hem de tatlı bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu sandalla. Gözlerinde hiçbir şaşkınlık görülmeyen Fedallah, kollarını kavuşturmuş bakıyordu olup bitenlere. Ama kaplan sarısı gemiciler birbirlerini ite kaka sandalın kıçına vermişlerdi. Balina karabahtlı sandalla böyle şeytancasını oynarken teknenin esnek bordaları bir daralıp bir açılıyordu. Ejderhanın gövdesi sular altında gömülü olduğu için onu pruvadan zıpkınlamanın yolu yoktu. Üstelik sandalın başı mobidikin ağzının içindeydi neredeyse. Öteki sandallar önlenmesinin yolu olmayan bu felaket karşısında duraklamışlardı ister istemez. İşte o zaman böylesine yaklaşan düşmanın lanetli çenesi arasına diri diri düşüp çaresiz kalan Ahab öfkeden kudurarak upuzun kemiği yalın elleriyle yakalayıp delice sarsmaya başladı. Sandalı kurtaracaktı sözde ıskarmoza takılı dişten. O boşuna uğraşırken çene kemiği elleri arasından kaydı, incecik tahtalar iyice burkularak çatır çatır kırıldılar. Çene kemiğinin altı üstü koca bir kerpeten gibi biraz daha ilerledi. Sandalı ikiye böldükten sonra yeniden kenetlendi sularda. Sandalın yarısı bir yana, öbür yarısı başka bir yana savruldu. Ortasından bölünen teknenin arka bölümüne yapışan gemiciler, bir yandan da küreklere tutunmaya çalışıyorlardı. Sandal ikiye bölünmezden tam önce Ahab Balina'nın kafasını kurnazca kaldırışından niyetini herkesten önce sezmiş, sandalı Mobidik'in çene kemiğinden kurtarmak istemişti.